dergi 95.0 açık radyosunuz ve açık dergi programını dinliyorsunuz. 22 Haziran 2022 tarihli yayınımız bu. Bu akşam World Weather Network'ü konuşacağız. Dünya hava durumu ağı Kuruldu ve dün itibariyle global bir operasyon çerçevesinde faaliyeti başladı. 27 ülkeden sanatçı, sanat kurumları ve yazarlar küresel iklim acil durumuna cevaben dünyanın farklı köşelerinde sembolik hava durumu istasyonları kuruyor. Evet Türkiye'den de bu network'ün katılımcısı saha ekibi oldum. dolayısıyla sahanın direktörü Çelenk Bafra bizlerle birlikte sevgili dostumuz ve açık radyo programcısı sesini ve ismini çok iyi bildiğiniz ee, Çelenk'le birlikteyiz hoş geldin. Çelenk Hoş bulduk ilk sen, teşekkür ederim. Evet, e, bu oldukça heyecan verici bir proje. Hem Açık Radyo'da olmamız haseviyle bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. E, pek çok özelliği aynı anda barındırıyor. Yani sembolik hava durumu istasyonlarını da çok merak ediyorum ayrıca konuşacağım ama... ...şöyle bir vurguyla başlamayı istedim. E, i̇klim acı durumuna cevap ben demişsiniz. Bu oldukça kıymetli e, ama bu cevabın... E, kolektif e, bir biçimde ortaya çıkması, kolektif bir inisiyatifle e, verilmeye gayret edilmesi e, bana e, hayli önemli ve altı çizilmesi gereken bir nokta gibi geliyor. Dolayısıyla Ağın Network'ün genel yapısını e, paydaşı e, olarak biraz tarif etmeni rica edeceğim senden. E, tabii, çok teşekkürler. E, Dünya Hava Durumu Ağı olarak Türkçeleştirdik biz. E, 28 farklı ülkeden ortak var. Herkes de kendi diline uyarladı. Hmm. E, bu da World Weather e, web sitesinde bu dillerle de yapılmış e, bir e, uygulama, bir tasarım da görülüyor. worldweathernetwork.org web sitesi. E, Kuzey Yarımkürenin en uzun günü olan 21 Haziran, yine sembolik bir günde. Aslında bu İki yılı aşkın süredir üzerinde çalışmakta olduğumuz ağın e, lansmanı yapıldı. Böyle sembolik bir e, günde bunu yapmayı tercih ettik hep beraber. <gülüyor> Öncelikle şunu vurgulayayım. E, glokal olarak tarif edebileceğimiz bir ağ bu. Yani 28 farklı ülkeden ve de bu 28 e, farklı ortağı oluşturmaya çalışırken e, hakikaten coğrafi dağılıma, farklı kıtalardan katılımcıların olmasına, farklı ölçek ve farklı önceliklere sahip kültür kurumlarının yer almasına özellikle dikkat ettik. Genelde çok uluslu katılımlı programlar denir ama çok batı ya da Avrupa odaklı katılımcıların olduğunu görürsünüz. Bizim ağımızda, hava durumu ağımızda sanırım sadece 3-4 tanesi Avrupa kökenli ama yeni Meksiko'dan Lima'ya, Malina'dan Johannesburg'a, Japonya'dan Irak'a ve farklı bölgelerden farklı ölçekte kurumlar kendi hava e, gözlem istasyonlarını metaforik olarak ya da gerçekten inşa ediyorlar. Hı hı. E, sadece kent merkezli bir oluşum da değil, onu da vurgulamak isterim. Biz saha olarak İstanbul'u evet kullanıyoruz. Dolayısıyla bir metropolde e, bunu gerçekleştiriyoruz. Ama hakikaten okyanustaki küçük bir adadan Irak'taki e, çöl arazilerine e, pek çok gerçek bir gözlem evinden yürütülecek Japonya'da örneğin gerçek bir gözlem evinden yürütülecek çalışmalardan Fogo Island's'ta bir sanatçının bu projeye bu networke özel bilim insanlarının ve sanatçıların çalışması için oluşturacağı bir gözlem evi sanat enstelasyonuna kadar pek çok farklı boyutta proje var. Evet. Dolayısıyla hakikaten dünyayı kapsamaya çalışan bir yaklaşım o yüzden de oluşturulması 2019'dan bu yana sürdü. Yani ağın oluşumu ve bütün kararlar neredeyse ortak alındı. Tasarım dilinden, network'ün adına, network'ün önceliklerinden içeriğine kadar. Kendileri çok telaffuz etmek istemeseler de ben buradan vurgulayayım. Ön ayak olan bu oluşma Londra'daki Art Angel e, hep sorarak ama hani hangi ülkeden kimler ortak olabilir nasıl nasıl bir içeriye odaklanmalıyız neleri tam tersine e, mutlaka karşımıza almalıyız hangi boyutları olmalı gibi konularda hep Ortaklaşa kararlar alınarak çok fazla toplantıyla tam da aslında bir ağ oluşturmakta bunu gerektirir herhalde. Evet, evet. Bu içinde oluştuğundan sonra 21 Haziran 2022 itibariyle lanse edildi ve tam bir yıl yani 2023'ün yine Kıza Yarımküredeki en uzun günü olan 21 Haziran 2023'e kadar farklı etkinlikler, projeler, yazılar, sanat yapıtlarıyla devam edecek. Evet tam da bu ayrıntıları sormak istiyorum ben de Çelenk sana. World Weather Network'ün dünya hava durumu e, ağının aslında bir tür e, evet adı network zaten ama bir veri tabanına da e, denk gelen bir işlevi olacak gibi geliyor. Ne tür ürünler var nasıl sunulacak bunlar bu iletişim mi nasıl tasarladı network bugüne kadar e, biraz da onları duyalım rica etsem. <gülüyor> Tamam. Ee, öncelikle biz ne yapıyoruzu biraz anlatayım. böyle somut ve en hakim Tabii. olduğum e, örnekle e, anlatmış olurum. Tabii Daha ki. belki e, somut olarak anlaşılabilir. Şimdi biz e, Saha bir çağ, Çağdaş, çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi olarak 2011 yılından beri hemen Galata Kulesi'nin karşısında bir ofiste e, Dünya'nın dört bir yanından başka sanat ağlarıyla sanat kurumlarıyla, sanatçı ve küratörlerle proje geliştirmeye çalışan, Türkiye'den sanatçıları ve küratörleri desteklemeye çalışan bir sivil toplum örgütü, bir dernek. Hmm. Ofisimiz Galata Kulesi'ne bakıyor ve bu World Weather Network projesi için sembolik hava durumu istasyonları kurmak ya da belli ikonik yapıları mevcut, belki gözlem evlerini sanki istasyonmuş gibi kullanmak fikri ortaya çıktığı zaman hmm. ilk başta Galata Kulesi'nin zaten bir ...hem İstanbul'u temsil eden ikonik bir tarihi bir yapı... ...hem de e, hakikaten bir gözetleme kulesi olarak inşa edilmiş olduğu gerçeği Tabii. geldi. Dolayısıyla metaforik olarak biz ofisimizden... ...zaten Dünya'nın dört bir tarafını entegre olarak... ...ve Galata Kulesi'ni ve Galata Kulesi'nden hava durumu e, analizleri yapıp gönderiyoruz. Hı -hı. E, observasyon yapıyoruz. Bunu yaparken de pek çok... E, sahanın da ortaklık yaptığı, kurumun yaptığına benzer bir biçimde metin odaklı projeler geliştirmekle ilgilendik. Hmm. Bunu sadece biz değil, network'ün başka ortakları da yapıyor ve de ayrıca London Review of Books, World Weather Network'e paralel olarak bir yıl boyunca, iki haftada bir, bir kişiden... E, World Weather Network lokasyonlarından birindeki iklim ya da hava durumunu kapsayan bir gönderi, bir hava durumu raporu istiyor. İstanbul adına da bunu London Review of Books'un davetiyle İzi Finkel yapacak. Buradan duymuş olalım ama Lagos'tan başka bir isim, Pekin'de havadan bahseden bir başka uzman. Hı hı. Bunlar 1979'da kurulan ve Avrupa'nın önde gelen kültür ve fikir dergilerinden sayabileceğimiz London Review of Books'un World Weather Network'e katkısı olacak. Harika. Bir de saha yazı dizisini zaten Türkiye'den yazarları destekleme çalıştığımız bir girişim olan Sağ Yazı dizisine bir e, sanatçı odaklı bir inisiyatif olan Mest Orga yani Merve Ünsal bir sanatçı ve Özge Ersoy bir küratör onların editörlüğünde Türkiye'den görsel sanatçıların kendi sanat pratikleri, görsel pratikleri üzerinden çok da kişisel olarak ve tabii ki sanatsal olarak e, hava durumu raporlayacakları yazıları alan açtık. Bu yazılardan iki tanesi yayınlandı bile. Hı hı. Merve Ünsal'ın ki ve Yasemin Nur'un ki saha.org.tr'den ya da mest.org'dan okunabilir 7 tane böyle yazı olacak 2 ayda bir yayınlanan. Yine mest.org ile işbirliğiyle bizim sanatçılarla ve küratörlerle araştırma, eser üretimi, etkinlik için çalıştığımız bir diğer mekanımız var Taksim'de, Saha Stüdyo. Orada bu ay itibariyle davet ettiğimiz 3 sanatçı, Elmas Deniz, Can Küçük ve Burcu Yağcıoğlu bu yılın sonuna, hatta önümüzdeki yılın başına kadar kendi e, saha olarak onlara sağladığımız eser üretim araştırma fonunun saha stüdyo mekanını kullanarak birbirleriyle etkileşik içinde World Weather Network kapsamında diledikleri projeleri üretecekler. Bunlar metin temelli olmak durumunda değil. Hı hı. Ses Görüntü, enstalasyon araştırma projesi, yayın gibi farklı farklı e, biçimlerde tezahür edebilir. Tamamen onlara açık kart bu anlamda. Biz gerekli mekanı, imkanı, küratöryel desteği, bütçeyi e, sağlıyoruz. E, ve onlarla etkinlikler de yapacağız. Özellikle sağ Stüdyo'da, belki Galata Opisimiz'de. Biz bu tarz e, şeyler planladık. Ben umarım ki e, bu ağın kurulumu, Süreçlerinde, tartışmalarda Açık Radyo'dan çok bahsetmiştim. Yani bu alana zaten çok ilgi duyan bu alanda çok emeği de olan bir grup insanın yayıncılık yapan insanın da oluşturduğu Açık Radyo'dan ve çok ilgilenmişlerdi e, World Weather Network'taki insanlar. Hı hı. Ben eğer e, mümkün olursa belki pazartesileri yaptığım hariçten sanat programında zaman zaman yine Aynen. World Weather Network'le ilgili içeriklere yer verebilirim. Sen zaten hemen Açık Dergi için böyle Tabii bir şeyle ki. ilgilenmiş oldun. Belki bu tarz pot başka ortaklarımız da bunu yapıyor yani podcastler, evet. radyo yayınları, televizyon yayınları, ana akım medyanın için içine girebileceği gerçekten bir e, hava durumu e, programı gibi adeta metaforik olarak söylüyorum. <gülüyor> bir evet. şeyler yapılması söz konusu olabilir. Çok ilginç projeler var. Önümüzde de tam bir yıl var. Evet evet. Evet bir yıl boyunca bizde iyi ki e, sen de hemen haberdar ettin sağ ekibi hemen haberdar etti bir gün sonra bizde bu yayını yapıyoruz önümüzdeki bir yıl boyunca toplam 28 ülkeden dilek kolay hakikaten glokal bir e, perspektiften hava durumuna bakılacak umarız çok çeşitli e, mecralarda e, bunun yansıması da oluşur Biz de ucundan kıyısından bir şekilde katkıda bulunabilirsek bu sürece ancak mutlu olabiliriz e, diye düşünüyorum evet şu vurguyu da önemsiyorum. Burada Çenek Paffa ile konuştuğumuzda anımsatmak isterim. Saha ekibinden Türkiye'den sanatçı, kreatör ve sanat yazarlarının üretim ve gelişim ortamlarını desteklemek, uluslararası sanat kurumları ve avları etkileşimlerini artırmak amacıyla 10 aşkın süredir zaten İstanbul'da faaliyette bulunan bir alandan bahsediyoruz. Şimdi de World Weather Network'ün e, parçası olarak yeni bir faaliyet alanını e, açtılar. Oldukça e, uluslararası manada artiküle müşterekleri kendini dert eden iklim krizine cevap vermeye çalışan bir e, disiplin arası diyeceğim ama sanat e, ve yazın ağırlıklı e, bir e, inisiyatif, inisiyatifinde buradan duyurusunu e, yapıyoruz sizlere. Şimdi projenin ayrıntına belki geri döneriz Çelenk ama... E, Alanın kıdemli profesyonellerinden biri olan seni e, yayında yakalamışken küresel iklim krizine cevaben oluşmuş bu inisiyatiften de konuşuyorken sizden. Genel e, eğilimlere ilişkin aslında yani güncel sanat dünyasındaki eğilimlere e, ilişkin varsa etmek istediğim bir iki cümle onları duymak istiyorum senden. Özellikle bu sene mesela büyük BNR'lerde hani hep bu kolektivite ruhunun ortaya çıktığı da görülüyor. Çok uzun yıllardır dünyanın farklı yerlerinde e, gerek boykot şeklinde gerek e, dünyanın farklı yerlerinden aslında krize muhatap kalmış, e, yurttaşları canlıların seslerini taşıyan pek çok sanatçı da var. Bu e, eğilim sence güncel sanatta ne durumda? Yani iklim krizine e, bakma halim, farklı metotları kullanarak 2022 yılında şimdi bu projenin de başlangıcındayken genel manzarayı nasıl görüyorsun tecrübelerinden hareketle? Kısaca şöyle bir resim çizmeni rica etsem çok şey mi istemiş olurum? <gülüyor> Vaktimiz elverdiğince, dilim döndüğünce yapmaya çalışayım. Sen de gayet güzel bir şekilde özetledin hakikaten. Ona ilaveten söyleyebileceğim şey şu olur herhalde. Görsel sanatlar ve aslında genel olarak kültür sanat alanının her zaman duyarlı olduğu bir meseleden bahsediyoruz. Yani e, İstanbul Modern'de 2016 17, 16 yılında e, yaptığımız Yok Olmadan başlıklı bir sergi vardı. O, o serginin her ne kadar bir güncel sanat sergisi olmasına rağmen başlangıçta 1960'lar hatta 68 kuşağından sanatçılarla açmıştık. Sanatçılar ve müzisyenlerle yani Yoko Ono e, gibi isimlerle örneğin evet. Johnny Mitchell gibi isimlerle her iki alanda da aktif olan yani hem müzik hem aktivizm hatta üçüncü bir alan görsel sanatlarda da aktif olan isimlere bir saygı duruşuyla e, başlamıştık. E, dolayısıyla yani toplumsal, kültürel, e, politik ve gezegenimize dair meseleler güncel sanatın her zaman odağında ve alanındaydı. Hangisi daha çok aciliyet kazanıyorsa ya da aslında acil pek çok mesele var bu alanda ona el atmaya çalışıyorlardı. Ama bu alan yani... İklim acil durumu, hı hı. kriz, küresel ısıtma, ne kadar görünür hale geldikçe, ne kadar aciliyet kazandıkça giderek bunun ne hale geldiğini görüyoruz. Bu alana ilgi ve bu alandaki e, araştırma imkanları, ağ oluşturma imkanları, proje imkanları da eş zamanlı olarak arttı. Biraz o yüzden de görünürlük kazandı. E, önemli, şey, önemli bir e, şey var. Ee, onu e, iklim bilimi üzerine uzman e, bir e, isim e, Frederica Otto bir profesör e, kendisi e, şöyle bir e, şey söylemiş mesela bu World Weather Network aracılığıyla ee, şimdiye kadar biz genelde e, iklim değişikliğine daha bilimsel delillerle Hı -hı. ispat etmeye çalışıyorduk. Bunu diyaloglara taşımaya çalışıyorduk. Hı -hı. Ama bu tek başına e, dünyayı değiştiremez. Ama sanat ve edebiyat değiştirebilir belki. Yani biz sanatın o transformatif diyebileceğim dönüştürücü belki meseleye farklı bir açıdan bakabilen, yani illa çözüm önermesi gerekmiyor, öyle bir didaktik yaklaşımı sanatın olması beklenemez, şüphesiz de beklenmemeli. Hı hı. Ama e, bakış açısını değiştiren, alt üst eden, yeni bir perspektif, yeni bir bakış açısı, yeni bir ilham kaynağı olabilecek, e, yeni farkındalıklar yaratabilecek ve de senin de başta vurguladığın gibi bunu kolektif bir aradalıkla, bir arada oluşturulabilecek, birlikten güç doğar gibi birlikte e, kolektif bir bilgiyle hı hı. E, yapacak e, bir nitelik kazanmaya başlıyor giderek projeler. Bunu e, iklim e, ve ekoloji alanında gördüğümüz kadar başka toplumsal e, ve politik meselelerde de görüyoruz. Herhalde benim de programda daha önce gündeme getirdiğim Dokumenta bunun en iyi örneklerinden Mesela. biri iklim alanında dahil olmak üzere dünyanın en büyük ölçekli 5 yılda bir yapılan bütün dünya sanat çevrelerinin odağının e, o dönemde o 100 gün dokumentanın sürdüğü dönemde dokumentada olduğu bir yerde Ruan Grupa adlı Jakarta Endonezya kökenli bir kolektif diğer dünyanın dört bir tarafından davet ettiği başka kolektiflerle kolektif oluşumlarla, ağlarla, bir aradalıklarla hı hı. tamamen sanat nesnesinin neredeyse ortadan kalktığı, sonucun ortadan kalktığı sürecin, tartışmanın, diyaloğun, aktivizmin, eyleme geçmenin ön plana çıktığı bir dokümantasyon tasarlıyorlar. Çok da tartışılıyor. Yani olumlu ve olumsuz çok tartışılıyor. Ben henüz gidip göremediğim için e, arada bir noktadayım ama çok olumlu buluyorum bu tartışmayı. Kesinlikle çok verimli e, olduğuna ben de e, aynı fikirdeyim yani seninle. Heyecanlı bir şekilde izleyeceğiz. Hem hariçten sanat da zaten sen düzenli e, aktarımlar yapıyorsun. Uluslararası çevreden hani dokumentaya e, ilişkin olan bir tene açıklar diyor. Dinleyicileri oradan da e, takip ederler. Ben de e, elimden geldiğince bunu izlemeye çalışacağım ama zaten global bir e, genel şey eğilimin içindeyiz. Hiç şüphesiz. Şimdi bu sizinle parçası olduğunuz e, ağın kurulması da bunun e, bir örneği ama özel bir örneği bunu da vurgulamak istiyorum. Zira Elim, önümüze koyduğumuz konu iklim krizi ve aciliyet e, meselesi konusu hakikaten hani kolektif e, üretim olmadan ve farklı araçlara devreye sokmadan kolay kolay çözülemeyecek bir konu tam da bu manada e, sizin parçası olmuş olduğunuz ve bugün şimdi işte ilanlı yaptığımız dünya hava durumu e, ağım e, iyi bir örnek iyi bir model sunuyor e, gibime geliyor ben çok teşekkür ediyorum e, zaman ayırdığın için lansmandan bir gün sonra açık dergide de konuşmuş olduk. Baha mı direktlemek istediklerinin takibinde olacağız hiç şüphesiz. Belki web sitesini söyleyebiliriz. WorldWeatherNetwork.org Sana belki son notlar içerisinde söylemek için sana bırakabilirim burada sözü. İlkten ga gayet iyi toparladın. Çok teşekkür ederim. Yani biz kendi e, İstanbul e, Hava Durumu İstasyonumuzdan diyeyim Galata Kulesi ve karşısındaki sahadan, sah.org.tr ama bütün e, 27 diğer ortağımızın da projeleri, yayınları, metinleri, ses kayıtları, tartışmalar, e, atölye çalışmaları gibi içerikler için evet. worldwithnetwork.org'a bakılabilir. Umarım irtibatta kalırız. Çok teşekkür ediyorum Çelenk. Görüşmek üzere. Açık Dergi